Zuhruf suresi 61. ayette ''Şüphesiz o kıyamet için bir bilgidir'' buyurulmuş. Bu bilgi İsa mıdır? İsa Aleyhisselam mıdır? ''ve ki İsa Aleyhisselam'dır gerçekten, o yeniden diriliş bilgisidir. Yani İsa Aleyhisselam'ın yaratılışı Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı üzerinde çalıştığınız zaman orada muhteşem bir ilim oluşuyor. O konuda bir ekip kurduk ama o ekip bu son zamanlarda biraz çalışmasını yavaşlattı. O muhteşem bir şeydir. Yani yeniden diriliş bilimi diye bir bilim var işte Kur'an-ı Kerim'de belirtiliyor. Onun da bütün e, şeyleri, ayrıntıları diğer ayetlerde var. Yani o onun üzerinde gerekli çalışmalar yapılırsa eminim ki dünyada çok ciddi bir olay olur ve Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olduğu konusunda da çok ciddi bir delil oluşur. Çok önemli bir husustur. O zaman zaman onun ayrıntılarına giriyoruz ama şimdi şu anda ona giremeyiz. Evet. Yok o ayet İsa'nın yeniden gelişine delil getiriyor ya kıyamet yeniden için gelişine, kıyamet alameti yani. Yoksa yani o gelişim. alemin diyorlar onlar. Evet. İsa Aleyhisselam'ın yeniden geleceği falan yok. Boşuna beklemesinler. Şimdi gele, gelen rasule inanmamak için onu şey öne sürüyorlar. Çok beklerler. Ahirette görüşürüz.